Müminun suresi 118 ayet olup Mekke döneminin sonunda nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki müminler mutluluk ve başarıya erdiler. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Onlar boş şeylerden uzak dururlar. Onlar zekâtı ifa ederler. Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleriyle ilişki kurarlar çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar işte onlardır haddi aşanlar. O müminler üzerlerindeki emanetleri gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına tutarlar. Onlar namazlarını vaktinde eda edip zayi etmekten korurlar. İşte varis olanlar Ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar onlardır. Onlar. Şu bir gerçektir ki biz insanı süzme çamurdan yaratırız. Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz. Sonra nutfeyi rahim cidarına yapışan bir hücreye, bunu da mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa mudgayı kemiklere dönüştürür sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da, Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün. Ve bütün bunlardan sonra, siz ey insanlar, ölürsünüz. Sonra büyük duruşma, kıyamet günü diriltilirsiniz. Yine şu da bir gerçektir ki, biz sizin üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, Yarattıklarımızdan daha habersiz değiliz. Biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz. Ama dilersek onu yerden gidermeye de kadiriz. O su ile sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştiririz ki onlarda size çok faydalar vardır. Onlardan yersiniz de Sina Dağı'ndan çıkan bir nebatta yetiştiririz ki o ağaç hem yağ hem de yiyenlere bir katık çıkarır. Davarlarda da sizin için ibretler vardır. Onların içinden çıkan sütle sizi besleriz. Daha onlarda sizin için nice faydalar bulunur. Onların etinden de yersiniz. Onlara da gemilere de binersiniz.